496. Konu, Ebu Ümame'nin Bedir Savaşı'na katılmaya çok istekli olması, Ebu Ümame şöyle anlatıyor, Hazreti Peygamber Bedir'e çıkmak istediklerinde ben de onunla birlikte gitmeye karar verdim, dayım Ebu Bürde Bin Neyar, doğrusu dinar olmalıdır, beni görerek, annen hastadır, kal ve ona yardımcı ol, dedi, ben de, hayır, ben kalmıyorum, hem o benim annemse senin de kız kardeşindir, sen bekle, dedim,